Şöyle <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <gülüyor> nahmedu yehdihi illallah Evet konumuz bir dahatı. De ee, geçen dersimizde bazı şeylere değinmiştik demiştik السنة التركية. ü terkiyye demiştik ki üç şey al-bidat-ü terkiyye üç çeşit bidat var demiştik. Birincisi el-bidatü'l-hâkîkîye, ikincisi el Asıl etibariyle aslı olup ama yerinde kullanılmadığından dolayı keyfiyet etibariyle, tamam mı? Her ne kadar asıl etibariyle aslı varsa da o ibadetin, tamam mı? Veyahut da o bid'atın e, yerine göre veyahut keyfiyet etibariyle sünnete uygun olmadığı için yine ne olmuş oluyor? Bid'at olmuş oluyor ve demiştik ki mesela bazı örnekleri vermiştik. Bize kim hatırlatacak? Mesela namaz kılmak, evet. oruç tutmak evet. dinde var. Ama mesela özel bir güne şey yaparsan o namazı mesela işte regaib kandili. Bugün bol bol namaz kılarsan o güne ihtisad edersen o bidata giriyor. Çünkü regaib kandili diye o gün özel bir namaz yok yani o gün şey yapılmıyor. Söndü. Evet. O bidatları dafiyeye geçiyor değil mi hocam? Evet. Yani hocamızın söylediği gibi örneğin bir kişi oruç tutmak istiyor. Asıl itibariyle İslam'da oruç vardır. Hem de en faziletli ibadetlerdendir oruç. Oruç Allah katında en değerli ibadetlerden birisidir. Ama o tuttuğu oruç veya hatta oruç ile geçirdiği gün Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem tarafından tasis edilen bir gün olmadığı için her ne kadar oruç konusunda muvafakat ettiyse de gün itibariyle muvafakat etmediğinden dolayı ne olmuş oluyor? Bir daha tolmuş oluyor. Çünkü abdest alıyor, namaz kılıyor, oruç tutuyor. Hatta niyeti bile Allah rızası içindi. Yani adam diyor ki "Sen niçin bunu yapıyorsun?" Diyor. ben Allah için yapıyorum diyor. Gayesi de Allah rızası için. Genelde Müslümanlar yaptıkları ibadetler genelde Allah rızası için yapıyorlar. Ama onun niyetiyle yapmış olduğu ibadetin eşit manada delile uygun olmadığı için, o zaman her ne kadar niyeti ihlaslı olsa bile sünnete muvafakat etmediğinden dolayı o ibadet nedir? Merdüttür. Yani makbul değildir. Her ne kadar rükuyu varsa, sücüdü varsa, şu, bu, falan filan. veya daha demiştik ki mesela e, el-Hakikiyye. El-Hakikiyye'den kim bize örnek verecek? Aleyhissalatü Doğum, evet. Doğum gecesi, ondan sonra Mirac gecesi gibi, tamam mı? Evet. Bu gibi kutlamalar kesinlikle Kur'an'dan, sünnetten, icmadan evet. hiçbir delili, Hiç yok. delili yoktur. Dolayısıyla bu da nedir? Bu da Bidaat'tır. Evet, ondan sonra El-Bidaatü Terkiyi, El-Bidaatü Terkiyi'de örnekler vermiştik. Onu kim bize hatırlatacak? sa evlenmemek. İhsan evlenmemek. Evet. Bir, bir şeyi terk ediyor pekâmen sünnet. Halisat mesela sünnetini terk ediyor. Ve ya mesela e, evlenmemek. Bir de ikincisi neydi? Sürekli uğraşma. İhsan üçüncüsü. Eş, i̇şte ne yaklaşmamak. Ahsant. Yani hatta evlenmemek. Yani, üç tane sahabinin evet. kısası mı? üç tane sahabinin. Kısası. Bugün yine o konuyla ilgili, yani bitmediğinden dolayı o konuyla ilgili yine inşallah değineceğiz. Ve bu konuyla ilgili, yani geçmişte ve bu zamanda en değerli alimler, tamam mı? En değerli alimler, bu gibi ibadetlerin kesinlikle Allah katında makbul olmadığına dair kitaplarında ifade etmişler. Allah onlara rahmet etsin dirileri de Allah Celle Cevip bizi onların ilminden mahrum etmesin. Alimlerin yokluğunda insanlar genelde ne olmuş olur biliyor musunuz? Aynen perişan olur. Tıpkı bir insan sahrada olur. Sahrada olduğu zaman kuzeyini güneyini bilmeyen bir insan ne olur? Perişan olur. Nereye gideceğini bilmiyor. Adam hedefini bulmediğinden dolayı böyle gitse yine kayıptır. Şöyle gitse yine kayıptır. Alimlerin yokluğunda insanlar dikkat ediyorsanız geçmişte yani nübüvetin yok olduğu dönemde insanlar şirket aldılar. Yani İsa Aleyhisselatü ile aleyhisselatü, e, Muhammed Aleyhisselatü arasında bir boşluk oldu. Bu boşlukta insanlar ne oldu? İnsanlar tamamen şirket aldılar. Dolayısıyla alimler yeryüzünde, hani gökte yıldızlar, ay, güneş, bu gezegenler, tamam mı? E, göklerin veya da göğün ziyneti olduğu gibi yeryüzünde de İnsanlığın ziyneti veyahut tanrı alimlerdir. Evet. Hocam genel anlamda bidat kaç kısmı ayırlar? Genel anlamda o üç tane de var mı? Yani bidatlar çoktu da yani biz burada As kaideyi mi? verdik. Evet. Tamam. Mı? Bu kaideye uymayan her şey bidattır. Bir, el bidatul hakiki, hakiki -haki bidat. Ve demiştik ki bu hakiki bidatın, hakiki bidatın Kur'an'dan, sünnetten, icmadan hiçbir delili olmayan. Tamam. Mı? Ve dedik ki mesela Miraç Kandili gibi, tamam, miraj gecesi gibi ve o da Doğum Gecesi gibi. Bu Müslümanlar, bu Müslümanlar ne kadar iyi niyetli olursa olsun, bunu yapması Kur'an'dan, sünnetten, icmadan delil olmadığından dolayı, bunu yapması onun için aslında nedir? Boşu boşunadır. Senin yani faydasını göremeyeceğin bir şey yapmana ne, ne gereği var? Yani insan mesela Suudi Arabistan'a geliyor. Suudi Arabistan'a gelip de tamam mı bir hedefi yoksa ve o hedefi de elde edemeyecekse ne için gelsin ki çocuk çocuğunu, akrabasını, vatanını bırakıp da buraya boşu boşuna ne için gelsin? Mutlaka bir hedefi olması lazım. Ve o edineceği hedefi de elde etmesi gerekiyor değil mi? Yani karşılığını görmesi gerekir. Kimisi ilim için, ilim öğrenmek için gelir. Kimisi mesela evlenmek için gelir. Kimisi ev yapmak için gelir. Kimisi hal varlığını daha da çok iyi yapması için gelir. Öyle değil mi? Boşun başına kimse gelmiyor. Amerika'ya, şuraya, buraya. Mesela okul okumaya gidiyor. Amerika'ya gidiyor mesela diyelim ki liseyi veya üniversite bitirdikten sonra Amerika'ya gidiyor. Bir taneye gidiyor, Çin'e gidiyor, Rusya'ya gidiyor, nereye gidiyor. Tabii bu askerler de öyle, diğerleri de öyle. Adam mesela belli bir dönemden sonra askeriye ne yapıyor? Rusya'ya mesela Rusya ile ilişkileri olan insanlar Rusya'ya gönderiyor adam mesela yüzbaşıyı, binbaşıyı falan falan belli bir çizgide belli bir eğitim alıyorlar. Bu eğitimi eğer bu eğitimi alamayacaksa böyle boş boşuna gidip gel kimse gitmez. Müşvarlar öyledir. Tamam mı? Ondan sonra evet. elbidaatul edafiye demiştik. Asıl itibariyle dindi dinde aslı olup da keyfiyet itibariyle dinde aslı olmadığı için o da bidaattır. Tamam mı? Evet. Elbidaatul terkiye dedik. El bidatü terkiyi, ey terk edilen bidat. Tamam mı? O da Kur'an'dan, sünnetten, icmadan delil olmadığından dolayı o da bidattır. Yani ve Selam, tamam mı? Hiçbir zaman bütün geceyi ibadetle geçirmiş değildir. Hiçbir zaman bütün hayatı boyunca oruçla geçirmiş değildir. Tamam mı? Hayatı boyunca da yani kendini hanımlardan, kadınlardan da mahrum etmemiş bir akis onun 11 tane kadını vardı. Vefat ettiği zamanda nikahı altında 9 tane hanımı vardı. Tabi bu onun özelliklerindendir. Ama onun ümmeti 4 tane kadından nikahı altında kadın bulunduramaz. Tamam mı? Ondan sonra mesela bazı şahıslar yani e, kendileri mesela ileride geleceği gibi hadiste mesela hiç et yemiyorlar veya da hiç portakal yemiyorlar. Veyahut hiç yeni elbise giymiyorlar. Hep yamalı, mamalı mamalı elbiseler giyiyorlar. Yani sebzelerden şundan bundan hiç faydalanmıyorlar. Yani sözde nedir efendim? Bunları yemiyor ki kendi nefsini essin. Ya Allah Celle Celaluhu şu nimetleri kimler için yarattı? Asıl itibarıyla iman edenler için yarattı. Ama bunun yanında kafirler de faydalanıyor. Ama asıl itibariyle Allah Celle Celaluhu rızıklar yaratmış olduğu bu rızk helal, bu rızık hala en layık olan insanlar kimlerdir? Müminlerdir. Ama bunun yanında Allah Celle Celaluhu aynı şekilde kafirler de rızıklandırıyor. Ama buna layık olan asıl itibariyle müminlerdir. Tamam mı? Ve burada el Hafız bin Hacer Rahimahullah İmamı Şafi'nin mezhebine mensubtur. El-Hacer Al-Hafızı bin Hacer El-Hanbeli El-Hanbeli ve le el Hafız el Recep el Hanbeli rahimehullah Hanbeli mes'uben mensub ve en meşhur alimlerdendir. Onun da bir sahih-i Buhari'si var. Yani Sahih-i Buhari'nin şerhini yapmış. Ve burada diyor ki Allah rahmet etsin. "Fama ma ittifak as-selef ala terkihi fe la yucuz amelu bihi." Selef alimlerin üzerinde ittifak ettikleri bir şeyi, bir ameli, tamam mı? o amel terk etmişlerse kesinlikle o amel ile o amel ile amel yapmak kesinlikle caiz değildir. Peki selef alimleri neye göre ittifak etmişler? Hani dedik ya Kur'an'dan, sünnetten, icma'dan delili yoktur. Kur'an'dan, sünnetten, icman dediğimiz yani ashabın icmanından. Ve siz biz dikkat ediyorsanız devamlı konuştuğumuz zaman söyle? yani söz ettiğim zaman devamlı diyoruz ki ashabın anlayışına uygun. Evet. Ve ashabın başında gelen, ilk gelenler kimlerdir? Abu Bakr, Abu Bakr, Abu Bakr Umar, Hüthmen ee, ve Ali. Ali. Ondan sonra bu çizgiyi takip eden sahabiler. Çünkü biz bakıyoruz ki bazen bazı sahabiler bile aşırı gitmişler. Örneğin Abdullah bin Umar radıyallahu ta'ala. Abdullah bin Umar radıyallahu ta'ala gerçekten bazı meselelerde çok aşırı gitmiştir. Onun için bazı haline diyorlar ki Abdullah bin Umar'ın tamam mı? Yani aşırılıktan kaçınmak lazım. Örneğin sefere çıktığı zaman Ali Sattu vesselamla sefere çıktığı zaman vefatından sonra Ali ve vesselam nerede durduysa orada iner orada dururdu. Nerede çiş yaptıysa gider orada çiş yapar. Hangi ağacın altında oturduysa gider o ağacın altında oturur. Hangi yerde namaz kıldıysa gider orada namaz kılardı. <Gülüyor> tabii ki bu sünnete uygun değildir tabi. Yani sahabidir Radiyallahu Teala anh yani İslam ümmetinin en ileri gelin, gelen fakihlerden birisidir. Ama onun yaptığı da her yaptığı da doğru değildir tabi. Tamam mı? Örneğin İbn Abbas radıyallahu ta'ala Mut yani Mut'an'ın caiz olduğunu söylüyordu. Çünkü hadisi Aleyhisselatü Vesselam'ın bunun yasaklanıldığını duymadığından dolayı, bilmediğinden dolayı, haberi olmadığından dolayı tamam mı? Son zamanlara kadar e, bu Mut'an meşru olduğunu söylüyordu. Ama Ehli ve Cemaat işte bu fetvasından dolayı Müslümanları uyarıyorlar. Tamam mı? Ondan sonra Abdullah bin Abdullah bin Mes'ud radıyallahu teala anhün hareketlerinde. Yani onun da bazı şeyler vardı. Mesela Abdullah bin Mes'ud radıyallahu teala an ruku'a gittiği zaman ellerini iki iki bacak arasında koyuyordu. He. Ve daha önceden böyle yapılıyordu. Ama Aleyhisselatü Vesselam sonradan yasakladı. Yani nesipti bunu. Bu hükmü kaldırdı. Ondan sonra bu şekilde yaptırdı. Tamam haberi olmadığından dolayı bu demek değildir ki yani Ali Vesselam döneminde yaşayan her sahabi Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği her sözden haberi var. Bunu birçok defa ifade ettim acizane. Örneğin bazı öğrenciler hocalarıyla beraber bir yerde sohbet ederken daha başka Öğrenciler de vardır ama o gelmeyen öğrenciler orada bulunmadıkları için tamam mı? Ve o hocanın öğrencileri arasında söylemiş olduğu bir sözü onlar duymadığından dolayı tamam mı? Onlar da onun öğrencileri bunlar da bunun öğrencileri. Onlar duymadıkları için bu öğrenciler tarafından bazı şahıslar bir şey söyledikleri zaman ona diyecekler ki hayır biz hocamızdan böyle bir şey duymadık. Niçin duymadı? Çünkü o gün orada değildi. O sözü duymadı. Dolayısıyla ve Vesselam yani her meclisten konuştuğu zaman ille de her sahibinin o konuştuğu şeyden haberler diye bir kaide yok. Ve onun için Umar Radiyallahu Teala ve Bekir, yani dört halife tamam mı? Bir i̇stişare yaptıkları zaman genelde ne yapıyorlardı? Aleyhisselatü Vesselam ile devamlı oturan kişiler beraber ve Onlarla istişare ediyorlardı. Dolayısıyla burada selef alimleri bu sözü söylediyseler yani belli bir şeye dayanarak söylüyorlar. Yani bu boşuna böyle ittifak etmemişler. Neye dayanarak? Çünkü Kur'an'dan sünnetten ashabın icmandan hiçbir delil yoktur. Ha o zaman İmam Elbani'nin söylediği gibi Rahimeullah özellikle bu zamanda fitnenin kol gezdiği bir yerde veyahut da Müslümanların tamam mı? ihtilafa Düştükleri bir yerde mutlak manada Kur'an, sünnet ve ashabın anlayışı esastır. Ve bu konuyla ilgili en büyük deli nedir biliyor musunuz? Nisa suresinin Nisa suresinin 115. ayet Rasule min الرَّسُولَ مِبَعْنِ مَتَبَيَّنَ لَا الْهُدَىٰ ayeti. Tamam mı? Ashabın anlayışı esastır. İslam ümmeti için terazidir. Tamam mı? Yani niçin hariciler, mu'tezileler şunlar bunlar? Halisatü's-sellem'in işte benim ümmetim gelecekte 73 fırkaya ayrılacak. 72'si cehennemde, birisi cennettedir. Bu cennetlik olacak olan kişi fırka veya hutta, taifa hangisidir ya Resul'e dediği zaman dedi ki bir rivayete göre el-cemaa diye bir rivayete göre tamam mı? Ben ve ashabımın üzerinde olduğumuz yol dedi ve Selam burada ne yapıyor? Ashabının anlayışını şart koşuyor. Ben ve ashabımın üzerinde olduğumuz yol. Kendisi kendisi ve ashabın üzerinde oldukları yol nedir Allah rızası için? Kur'an, sünnet ve işte evet. ashabın anlayışıdır. Evet. Çünkü ashab radiyallahu teala anhum ve vesselam'ın zamanında yaşamışlar. Gözlerine bakara ağzından tamam mı? Ağzına bakara ağzında çıkan her sözü dinlemişler ve onun manasını en iyi bir şekilde anlamışlar. Ve o şekilde bu ümmete aktarmışlar. Dolayısıyla hariciler, müddezi şunlar bunlar kimisi sadece Kur'an'ı almış. Yani şimdi biz biliyorsunuz dünyada El-Kur'aniyun diye bir grup var. El-Kur'aniyun yani Kur'ancılar. Dikkat ediniz Kur'ancılar. Kur'an Allah kelamı değil midir? Ama Allah'ın Kur'an'ında her şey belirtilmiş midir İslam ümmeti için belirtilmemiştir örneğin 5 vakit namaz açık bir şekilde Kur'an'da belirtilmiş değildir. Öyle değil mi? Zekat mesela. Zekat genel olarak Kur'an'da zikredilmiş ama tafsilatlı bir şekilde zikredilmemiş. Oruç zikredilmiş, tafsilatlı bir şekilde zikredilmemiş. Namaz zikredilmiş ama tafsilatlı bir şekilde zikredilmemiş. Tamam mı? Ve bu şekilde. Ha o zaman Kur'ancılar kesinlikle sünneti kabul etmiyorlar. Ve sünneti kabul etmediklerinden dolayı Sadece Kur'an'a itimat ettikleri için alimler onları tekfir ettiler. Bahiciler şey mesela El-Kadiyaniyül mesela. Sakallı, sarıklı, cübbeli, namaz, teheccüd, şu bu falan filan Kur'an okumak şudur budur. Ama nübüvvetin sona ermediğini inandıkları için ve iddia ettikleri için İslam ümmeti onları tekfir ettiler. Hariciler büyük günahlardan tekfir ettikleri için tamam mı? tekfir ettiler. Ve niçin? Çünkü hariciler Kur'an'la eşit manada olmayan bir hadis, o hadisi kabul etmiyorlar. Mutlaka her gördükleri hadis veya her aldıkları hadis, Kur'an manasıyla eşit olması gerekiyor. Değilse diyorlar ki o hadis Allah Sessü Vesselam'in sözü değildir diyorlar. Ha o zaman Kur'an Kur'an kesinlikle İslam ümmeti için Sadece Kur'an yetersiz değildir. Çünkü Kur'an'da her şey tafsilatlı bir şekilde zikredilmemiş. Ve Kur'an'ın ikinci tefsiri Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini en iyi anlayan kimdir? Ashabdır. O zaman biz Müslümanlar biz Müslümanlar özellikle bu zamanda yaşayan Müslümanlar tamam mı? Sadece Kur'an ve sünnete de bağlı kalarak dinlerini yaşayamayacaklar. Eğer öyle olsa şu gördüğünüz fırkalardan veyahut da gruplardan mezheplerden hangisi daha doğru olup olmadığını nasıl bileceğiz? Herkes diyor ki Kur'an ve Sünnet'e. Şiiler diyorlar ki Kur'an ve Sünnet. Hariciler diyorlar ki Kur'an ve Sünnet. Müteziler diyorlar ki Kur'an ve Sünnet. Şafiiler Kur'an, Sünnet. Hanefiler, Malikiler, Hanbe'ler herkes Kur'an ve Sünnet diyor. Ama herkes ashabın anlayışı demiyor Hariciler değmiyor, muhteziller değmiyor, şehirler değmiyor, muceciler değmiyor, kaderciler değmiyor, <gülüyor> tamam mı? cebriyeciler söylemiyor, afziler şunlar bunlar. Herkes ashabın anlayışını kabul etmez. Ha o zaman ashabın anlayışı şarttır. İşte Rıcep Rıcep el Hambali rahim diyor ki burada, fakat mema tafak ala terkhi Ashab ve ashabın çizgisinde olan her Rabbani alimdir. Geçmişte ve şu, şu zamanda yaşayan alimler. Selefin çizgisi dışında olan kişiler, selef alimlerinden sayılmaz. Onun için Ehli sünnet ve cemaatiyeti, yani selef uleması, eşharileri, maturidileri ve diğer fırkaları ne yapmışlardır? Akidede tamam yönden isim vasıflarında ehli sünnet ve cemaatten değiller dediler niçin çünkü selefin çizgisine uymadılar selefin çizgisine bu konuda uymadıkları için ashab tam ashabın anlayışına uygun hareket eden selef alimleri dediler ki bunlar bu konuda bir daha bu konuda bir daha evet onun için bunlara bir bidaatçı dediler bu konuda. Onun için dediler ki bunlar şöyledir, şöyledir, şöyledir. Niçin? Çünkü ashabın anlayışına uygun Allah'ın isim ve sıfatlarına değinmediler. Ha, o zaman Müslüman ha ne kadar sakalı uzun olursa olsun cübbesi, sarığı, Kur'an okur, konuşur, bağırır, çağırır, söylediği, amel ya yaptığı şey selefin anlayışına uygun değilse kesinlikle o nedir? O bil ittifak diyor ki Recep el Haberi Allah o şey fe la amel bihi. Tamam mı? O uydurulan ve icat edilen şeyle amel etmek kesinlikle caiz değildir. Ne kadar alim denilirse denirsin. O alim biliyorsunuz İmam Ali radıyallahu teala an Müminin Ali radıyallahu bir sözü var. diyor ki sen Hakkı şahıslarla tanıyamazsın. Ama şahısları hak ile tanıyacaksın. Şahısları hak ile tanıyacaksın. Ama her şahsın her konuştuğu doğru olabilir mi? Doğru olmayabilir. Her insan konuştuğu zaman hata edebilir. Ama bu hata meselesinde kimisi kasten hata eder, bilerek hata eder. Selefin çizgisine aykırı konuşur. Kimisi bilmeyerek. Tamam mı? Lisanın veya dilin kaygınlığıyla hata eder. O ayrı bir meseledir. Onun için alimlerimiz özellikle dört mezhep, dört mezhebin imamları hepsi hata etmişler. Ama bu hataları kast etmediklerinden dolayı, tamam mı? Kast etmediklerinden dolayı, iştihadi olduğundan dolayı ve bu iştihadi meselede hata ettikleri için alimler dediler ki Bunlar hiçbir zaman bir bidatçı değildir. Çünkü bunlar hatayı kastetmediler. Ve tıpkı dün akşamda konuştuğumuz gibi İmam Elbayne diyor? Leysa kul men ve fil kufri ve ka'a kufru aleyh. Her küfre düşen kişi kafir oldu demek değildir. Niçin? Çünkü o kişi o küfrü kastetmeyebilir. Kastetmediğinden dolayı o zaman o kişi her ne kadar yapmış olduğu ve söylemiş olduğu söz veya da fiil her ne kadar küfür veya da şirk olarak gözüküyorsa da o kişi kastetmediğinden dolayı biz o kişiye sen kafirsin diyemeyiz. Ne zaman denilir? Hüccet oluştuktan sonra. Bu gibi meselelerde de tamam mı? Yani bu gibi bidatları oluşturan, icat eden veyahut da bu bidatlarla amel eden insanlara da biz onlara bidatçı diyemeyiz. Niçin? Çünkü bunların bu konuda cahil olduklarını yüzde yüz biliyoruz. Ve bu insanların niyetleri, tek kelime niyetleri Allah rızası için olduğunu da biliyoruz. Ama cehlen maalesef-i şedid hedefi şaştı. Hedeften şaştılar. Yani hedefi isabet etmediler. Tamam mı? Dolayısıyla bu insanlara güzel bir uslupla yaklaşılırsa tabi bir seferle olmaz, iki seferle olmaz, üç seferle olmaz. Yani şu anda biz Böyle bile mi bu gibi şeyleri öğrendik? Sen, o, şu, bu, falan filan, şu alimler, şu öğrenciler. Herkesin belli bir geçmişi var kardeşim. Herkesin belli bir geçmişi var. Dün bilmediğimizi bugün biliyoruz. Eğer dün bilmediğimizi bugün biliyorsak, bugün bizde bir ilerleme var. O zaman bu insanların da yapmış oldukları mesela, bazı Müslüman kardeşlerimiz yani bazı davetçi kardeşlerimiz ağzını açtığı zaman sofiler kafirdir müşriktir falan filan şudur budur yok har bu da doğru değildir ya sen yani insanları önüne aldığın zaman nasıl bir usluk kullanacağını bilmen gerekiyor yani daha doğrusu tanımadığımız insanlara karşı yuvarlak, yuvarlak konuşmak lazım çünkü tanımıyoruz bilmiyoruz bilmediğimizden dolayı Kalkıp da %110 hakkında hüküm sürmek doğru değildir. Ama biz bidatı beyan edeceğiz. Bu kişiyi bidata düşmüştür ama bu bidatçı olmayabilir. Çünkü bu adam bu meselede cahildir. E cahil ise o zaman ne yapmak lazım? Bunu doğrusunu ona götürmek lazım. Ve diyor ki, Niçin diyor caiz değildir? لِأَنَّهُمْ مَا تَرَكُهُ Çünkü selef alimlerinin terk etmiş oldukları şey tamam mı? Caiz olmadığını ve Kur'an'dan, sünnetten, icmadan bir delil olmadığını bildiklerinden dolayı bunu terk ettiler. Tamam mı? Bunu terk ettiler. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam'ın terk ettiği terk etmek nedir? sünnettir Alileyhisa ve Sellam'min yaptığı sünnettir yani Ali satın mesela demiştik ya sünnet iki kısımdır bir fiili sünnet ve terki sünnet Fiili sünnet ve terkissi Sünnet. ve seminin terk ettiği terk etmek sünnet olduğu gibi Ali sat ve selam'min söylediği veya otta yaptığı bir fiili bir ibadeti yapmak nedir sünnettir O zaman bu kaidedir. Kaideyi bildikten sonra her şey kaideye vurarak o şeyin doğru olup olmadığını ortaya çıkaracağız. Ve hatırlıyorsanız, akli yönden biz altıncıları örnek vermiştik. Altıncılar, yani kuyumcular, kuyumcuların bir meheng taşları var. Bu meheng taşlarıyla <gülüyor> tamam mı? altının kaç ayar olduğuna dair ne yapıyor? Ayırt ediyor. Sen bir vatandaş geliyor. Bir sürü eski altın veyahut da yeni altın ölmüyor. Karma karışık altınları getiriyor. Diyor ki 5 kilo altınım var. Kuyumcuya gidiyor. Diyor ki soruyor kuyumcu. Yani hmm. ala diyor ki kaç şey kaç ayardır diyor senin bu altınların ayarına kadar. Diyor ki 22 ayar. Halbuki içinde 18 var, 14 var falan, 21 var gibisi, tamam mı? Ama yalan atacak daha fazla para almak için yalan atacak. Adam doğru olmadığı için. E buna kanarak tamam işte bu 22'dir hemen de artık parasını veriyor mu 22 karşılığında? Yok. Ve ne yapmıyor? Mehenk taşına vuruyor. Bu altınları tek tek elekten geçirerek mehenk taşına vurarak işte bu 14, bu 18, bu 21, bu 22 ve her altını ayarına göre ne yapıyor? Değerlendirerek parasını veriyor. Din Eğer bu akli yönden bu bu şekildeyse tam mı doğruyu batıldan ayırma konusunda bu konu din bu konuda çok daha evladır. O zaman bir Müslüman ibadet yapmak istediği zaman tek kelimeyle bu ibadeti neye vuracak? kaideye vuracak. Kaidemiz nedir? Kur'an sünnet ve ashabın anlayışı. Yani icma dediğimiz. Eğer Allah Resulü sallallahu ashabı bunu yapmışlarsa Bizim hakkımızda onu yapmak sünnettir. Allah Resulü ve Selam ile bunu yapmamışlarsa bizim hakkımızda onu yapmamaktır. Bu o şey terk ettik yaptıklarını yapmak, terk ettiklerini terk etmek bitti gitti. Ha o zaman birisi kalkıp da diyor ki hayır efendim. Ashab işte o zaman belki işte savaşlarla meşgul idiler şunlar bun, falan filan ama neden ya? Herkes seviniyor. Mesela işte bak Hristiyanlar yıl gecesini kutlanıyorlar. Ne oldu yani ne olur biz de kalkıp da Allah Resulallah doğum gecesini kutlasak ya. ya bu Vahabiler ya bu Selefiler ya şunlar bunlar arkadaş dünyayı dar ettiler başımıza. Yok hiç sevinmeyeceğiz, hiç ne yapmayacağız hiç bir araya gelmeyeceğiz yok. Yok onlar ona sana Selefiler veya Vahabiler sana böyle bir şey söylemiyorlar ki. Bunlar sana diyorlar ki her yapacağın ameli ve her konuşacağın sözü dinde karşılığını öbür dünyada göreceğini tahmin ettiğin veyahut da beklediğin için bunu Kur'an'a ve sünnete vuracaksın. Kur'an'a ve sünnete uymuyorsa o zaman senin yapmış olduğun bu amel öbür dünyada karşılığını beklediğin bu amel boşu boşuna çıkacak. Sen amel defterinde birçok hayır yazıldığını tahmin ediyorsun. Öbür dünyaya gittiğin zaman bakacaksın ki o beklediğin ve tahmin ettiğin şeylerin hiçbirisinin karşılığı yoktur. Niçin? Çünkü Kur'an'a, sünnete Vasıhanın anlayışına uygun değildir onun için. Ha o zaman Müslümanlar şu iki kaideye tutunsalar herkes rahat eder. Ha雷斯at ve semyatını yapmak, yapmadığını yapmamak bitti gitti. <gülüyor> yaptığını yapmak, yapmadığını yapmamak. Peki yaptığını ve yapmadığını nasıl bileceğiz? Kur'anı ve Sünneti ashabın anlayışına göre okuyacağız. Anlayacağız Yani bu ilmi bu çizgiden alacağız. İlmi, din ilmini bu çizgiden alacağız. Bu meşrepten alacağız. Bu çizgiye ve bu meşrebe uymayan herhangi bir ilim, o ilim yüzde yüz doğru değildir. Tıpkı şu anda gördüğümüz fırkalar. Çünkü fırkaların bazı, ilim, bazı söyledikleri şeyler doğrudur ama birçok söyledikleri şeyler doğru değildir. Yani haricilerin her söyledikleri batıl değil ki. Şiilerin her söyledikleri batıl değil ki. Mu'tezilerin her söyledikleri batıl değildi ki. Söyledikleri doğru, söyledikleri şeyler arasında doğrular da var. Doğru olmayanlar da var. Tamam mı? Ha o zaman doğru olabilmesi için bu anlayışı izlemek lazım. Bu çizgiyi izlemek lazım. Tıpkı ve Vesselam'ın İbni Mesud'un bulunduğu bir mecliste, bir mecliste çizgiyi çizgidir. Ve kaç defa burada da zikretmiş, neydi çizgi? Kim bize örnek verecek? Yani bu gibi şeyler biliyorsunuz, Kur'an-ı Kerim içinde nice tekrarlar var, Sünnet içinde nice tekrarlar var. Sahih Buhari'ye bakınız, bir hadisi bazen belki belki otuz defa zikretmiştir. Farklı, farklı Aynı. Aynı hadisi birçok yerde bir konularla mesela ha, konular ne var. yapıyor? O hadisi tekrar zikrediyor. Hı. Halbuki daha başka konularda zikretmiş. Orada tekrar zikrediyor, tekrar zikrediyor, tekrar zikrediyor. Dolayısıyla biz bu gibi meseleleri konuştuğumuz <gülüyor> zaman çünkü esas kaide bunlardır. Bu gibi hadislerdir. Men amile amelen, dam men ehdefe, ondan sonra Ve ennehezâ sirati mustaqimen diyor ki çizgi çizgi diyor. Bunlar kaidedir. Asha, ashabın ortaya koymuş olduğu çizgidir. Yani bu çizginin dışında olmak maalesef Ali şedid ve vesselam'ın söylediği gibi tamam mı? Yani sağdaki ve soldaki çizgilere ve hadi subul işte bunlar yollardır. Ve ala kulli sebilim şeytan yed'u ileyh. Ve her yol üzerinde tamam mı? Her çizginin üzerinde bir şeytan var. <gülüyor> o çizgi o şeytan ne yapıyor? o çizgiye ben yani o bi data o kurefeye o yola sınavı. ne yapıyor? Çal yapıyor. Bu enne hada sıratı mustakimen fe'ttebiu dirallahi celaluhu. Hangi ayettir bu? Hmm. İsra suresi. İsra suresi. suresi En'am suresinin, en suresinin 153. ayet. Dikkat ediniz bu ayet bu gibi hadisler mesela men ahdada fi amrina tam men amile amlan Ondan sonra bu, bu hadis, bu gibi hadisler, bu gibi konular için, Müslümanın hiçbir zaman unutmaması gereken deliller ve kaidelerdir. Meheng taşı gibi bir, şey. gibi bir terazidir. Hı. Tek kelimeyle. Evet. Diyor ki وَاَنَّ هَذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُوا İşte benim, bu benim dost doğru yolumdur. Ona tabi olunuz. Nedir bu? Kur'an-ı Kerim. Yani İslam. Hemen orada çizgi çiziyor ve diyor ki böyle. Ve hadi sub diyor. Doğru çizginin sağında, sorunda diyor ki bu hadi sub. Bunlar da batıl yollardır. Yani neden Ali Sattı sallam Ali Sattı sallam birçok defa böyle temsil yapıyor Ali Sattı sallam. Eliyle böyle çiziyor. Ve bu bu gibi şey biliyor musun? burada yani bizim Adnan Hocaur hocamız bu gibi misalları bize devamlı veriyordu. Böyle tahtayı hiç kendisinden bırak. Tahtayı ne yapmak ister çıkar tahtanın üzerine çizerdi. Ki öğrenci tam iyi bir şekilde kavrasın. Evet. Tamam mı? Aleyhisselatü vesselam yerde o şekilde o zaman tahta yok. Parmağıyla böyle yere çiziyor. Dost doğru bir çizgi. Tamam mı? Ha o zaman bu dost, doğrun, dost doğru çizginin sağında solunda bu gibi fırkalar, bu gibi ameller tek kelimeyle batıl fırkalar ve batıl evet. amellerdir. Tek kelimeyle. Örneğin abdest neyle şey namaz neyle bozulur? Abdestsizlikle. Evet. Öyle değil mi? Evet. Yani <gülüyor> şu anda sen namaz kılıyorsun. Part diye usruk kattın. Abdest gitti. Abdest gitti. Bozuldu. Sen orada devam edersen yani tekrar rukuğa devam edersen Fatiha'yı okuyorsun, teşehidü okuyorsun, tesbih yapıyorsun. Tamam mı? Bunların hiçbirisinin karşılığını almıyorsun. Niçin? Çünkü abdest bozuldu. Din de budur arkadaşlar. Din budur. Ameller aynı o şekilde. Senin yapacağın ameller Kur'an'a, sünnet'e ashabın anlayışına uygun değilse o yapmış olduğun ameller aynen abdestsiz namaz kıldığın gibi Kesinlikle karşılığını alaması Tek kelimeyle. Fehuva reddun diyor Selam. vesselam. İkhlasın ve vettiba aleyhissalatü vesselam. Tabihan. Tek kelimeyle. Yani adam sünnet yapmış olduğu amel sünnete sünnete uygun olup niyeti ihlaslı değilse yine faydası yoktur. Niyeti ihlaslı olup sünnete uygun değilse yine faydası yoktur. Faydası alabilmesi için, bir dünyada karşılığını alabilmesi için hem ihlaslı olacak yani Allah için yapacak hem de sünnete uygun olacak. Bu kadar basit. Ha o zaman Müslüman'ın ameli salih olup olmadığını tamam mı? Bilmesi için tek kelimeyle Kur'an'ın sünneti ashabın anlayışına uygun okuyacak. Bu çizgiden geçecek. Bu çizginin dışında olan kitapları kesinlikle ne yapmayacak? Evine bile koymayacak. Özellikle hakkı batıldan ayırt edemeyecek bir öğrencinin veya da bir Müslümanın hurafayla dolu olan kitapları evine sokmayacağım. Özellikle mukallit olup hakkı batılı birbirinden ayırt edemeyecek bir kişi. Ama hakkı batılı birbirinden ayırt edebilecek kişiyi bir de açıların kitaplarını da oluşturur. Çünkü oradan okuyacak ve onların, onların pisliklerini ortaya çıkaracak. Yani mesela, herkes komünizmle ilgili bir kitabı okuyabilir mi? Bir genç mesela diyelim ki ortaokulda okuyor, al şu Marx'la ilgili şu kitabı oku. Okuduğu zaman o çocuk, Marx'ın bazı hareketlerine kapılarak, Marx'ın hayranı olacak ve bir numara Marxist olacak veyahut da komünist olacak. Ama Hakkı Batı'ndan ayırt edebilecek bir kişi, üniversiteyi bitirmiş, yani akıllı, şu, bu, aydın bir kişidir, onu okuduğu zaman ne yapacak? Bakın arkadaşlar şu adam burada doğru konuşmuş. Burada da yanlış konuşmuş. Ha, o zaman şu adamın, şu kitabın yazarı tek kelimeyle mülhit bir kişidir. Niçin? Çünkü <gülüyor> bunu biliyor. Ya kitaplar da yine o şekilde. Her gördüğün kütüphanede her gördüğün kitabı alıp evine koymayacaksın. Mülhit demek Allah'ın inkar mi? Evet. Mülhid. Kainatı yani e, diriliği ondan sonra ahireti ondan sonra azabı, kabir azabı, cehennem, cennet, ya bunlar hiçbir şey olmadığını yani diye iddia ediyorlar Marksistler mesela. Tamam mı? Her şey tabiattan oldu. Ve kişi olduktan sonra tamam toprak oldu gitti diyor. Evet. Ve İmam el-Şangiti Rahimahullah diyor ki adva el-Beyyanda aynı o şekilde diyor ki فَهَذَا يُؤَكِدُ اَنَّ اَتْتَرْكُ سُنَّتٌ اَتْتَرْكُ sünnetin. Hangi terk? Ey Ali ve vesselam'ın terk ettiği şey terk etmek sünnettir. İz es-sunne ma vareda al sallallahu aleyhi ve sellem min kavl ve fiil ve iqrar. Sünnet nedir? Ali ve vesselam tarafından gelen söz, fiil ve iqrardır. Ha o zaman fiilden olmayan şey sünnet değildir. Sözünden olmayan şey sünnet değildir. İqrarından olmayan şey sünnet değildir. Bu kadar bitti gitti. Çok basayım. Müslümanlar niye boşu boşuna kendilerini yoruyorlar ki? ve Vesselam'ın yaptığını yapmak, yapmadığını yapmak. Bitti gitti. Yapmadığını yapmayacaksın kardeşim. Yani sen Allah Resulü ve Vesselam'ı daha mı çok Allah'ı seviyorsun? Ebu Bekir'den daha mı çok Aleyhisselatü Vesselam'ı seviyorsun? Ebu Bekir Radiyallahu Teala'ın Miğraç Gecesini kutlamadı. Doğum Gecesini kutlamadı. Sen de kutlamayacaksın. Ömer Radiyallahu Teala'ın Tamam. Hey, hu, hu hu yapmamıştır. Sen de yapmayacaksın. Nasıl tesbih yapmışsa o şekilde yapacaksın. Yapmadığını yapmayacaksın. Onun için şu anda yani tarikata sahip olan bazı kardeşlerimiz bu yapmış oldukları bazı vücudlar gerçekten sünnete uymuyor. Ve bunlar onlara söylendiği zaman çok kızıyorlar. Tamam mı? Ve hemen seni sana bir leke sürüyor. Ya sana Vahabi diyecek veya da sana Memne diyecek. Yok. O zaman Müslümanın ibadetlerinde sünnete sarılması yeterlidir. Onun için bir mes'udu radıyallahu ta'ala diyor ki اِقْتِسَادٌ fi sünnet tamam mı? min مِنِ الْاِشْتِحَادِ ف۪لْ بِلَعَ diyor. Tamam mı? Ne demek istiyor? Diyor ki sadece sünnete sadece sünnete sarılmak tamam mı? Sadece sünnetin sünnete uygun olan şeyleri yapmak tamam mı? Ama sünnete uygun olmayıp çok fazla ibadet yapmaktan çok çok daha hayırlıdır. Örneğin adam kalkıyor derim ki işte o zikrettiğimiz üç sahabi gibi bütün geceyi hep namaz namaz namaz namaz namaz namaz Bu sünnete uygun mudur? Hayır. Ama birisi kalkıp da 11 rekat kılsa, ondan sonra yatsa bu adamın yaptığı, tamam mı? Karşılığını alacağı gibi, tamam mı? Allah'ın rızasına da daha uygundur. Ama o adamın yaptığı karşılığını görece göremeyeceği gibi Allah'ın rızasına uygun da değildir. Düşün ki yani mesela saat 8'den ta fecir namazına kadar mesela 5000 bin tane rekat kılmış. O 5000 bin tane rekatın bir miskazerre kadar faydasını alamaz. Onun için ne demek istiyor ki bin Mesud tamam mı? Yani sadece sünnetle yetinerek sünneti yaşama Sünnete uygun olmayan bin bir çeşit ibadiyi yapmaktan daha iyidir, daha hayırlıdır. Evet. Öbür tarafta Ablu Qayyım el Allah, İbn Teimiyenin öğrencisi ve en değerli öğrencilerinden diyor ki: "Ama nüqulümü terkhi sallam, fahu nugaan, wakila huma sünna. Apadhuma, tasihüm bi an terk keda w keda, wlam yafalhu fi Tamam. Mı? Birincisi diyor. Aleyhissat ve selamın şunu şunu şunu terk etti. Ve demiştik ki biz bundan önceki dersimizde. Aleyhissat ve selam iki bayram için hem ezanı terk etmiş, hem kameti terk etmiş. Biz de terk edeceğiz. Öyle değil mi? Küsuf veya husuf namazları için Aleyhissat ve selam ne yapmıştır? Ezanı okumamıştır ve kamete getirmemiştir. Biz de ezan okumayacağız ve kamete getirmeyeceğiz. Tamam mı? Aleyhissat ve selam Savaşında ölen Müslümanları ne yapmıştır, ne yapmamıştır? Onları yıkamamıştır ve elbiseleriyle gömmüştür ve cenaze namazlarını kılmamıştır. O zaman aynısını yapmaktır. ve Vesselam'ın yaptığını yapmak, yapmadığını yapmamak. Tamam mı? وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ Onları yıkamadığı gibi üzerlerine namaz kılmadı. Niçin? Çünkü bunlar şehittir. O zaman gerçekten bir kişi... Şehit ise tamam mı? Yani gerçekten Allah rızası için Allah rızası için Allah yolunda şehit olmuşsa savaş esnasında tabii ki şehit ne uğrunda şehittir? Allah'ın dini uğrunda mücadele verip o çizgide ölürse tamam mı? O kişi deriz ki, inşallah şehittir. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'ın Şehittir değmediği kişilere de şehit yüzde yüz şehittir diyemeyiz. Tıpkı bazı Müslümanların söylenmesi diyorlar ki şehit Seyyid Kutu rahimahullah. Yani cezmediliyor Kutu bir yüzde yüz şehit gitti diyorlar. E bu doğru değildir. Biz diyoruz ki inşallah şehit gitmiştir. Yani şehit gittiğine dair temenni ediyoruz ama yüzde yüz şehittir demek doğru değildir. Ama ve Selamın filan şehittir filan cennetliktir dediği Allah Celle Celaluhu tarafından haber aldığından dolayı bu cezmi yaptığı için biz de diyoruz ki Allah Aleyhisselatü Vesselam bin konusunda kendiliğinden bir şey söylemeyeceğinden dolayı Aleyhisselamın şu cennetliktir bu şehittir dediği cennetliktir ve yüzde yüz şehitliktir. Onun için Aleyhisselatü 10 on kişiyi cennetle müjdeledi. Biz de diyoruz ki bu doğrudur. Bu 10 kişi yüzde yüz cennet ehlidir. Ve bu cennet 10 kişi cennetle müjdelenen sahabilerin şeylerin tekfir ettikleri şahslardır. Ve hatta Hasan Şehada Mısır'lı şehit aslı nedir? ama Bahreyn'e gitti ve şeyileşti. Geçen Mısır'da öldürdüler Mısırlılar onu. mü? He. Öldürüm. Şimdi adam bir sahnesinde çıkıyor. Diyor ki: "Hâulâ'n navasib diyorlar ki işte cennetle müjdelen falan filan filan. Vay Allah sizi de cennetle müjdelenen 10 kişiyi delanet etsin. Peki bu 10 kişinin içindeki kim var biliyor musun? Onun imam edindiği imam edindiği kişi var. <gülüyor> Ali <gülüyor> radıyallahu <gülüyor> ta'ala. <gülüyor> Ali onun imamıdır. 10 on kişiyi lanet okuduysa Ali'ye delanet okumuş olur. Beyinsizliğe baksın sen. <gülüyor> <gülüyor> Dediğin gibi muhmefi. <gülüyor> yani muhmefi yani akıl mefi. Akıl mafi. yani Yoksa baş vardır yok. Tamam mı? <gülüyor> Peki. O zaman diyor ki ve fi salat Bu İbn Kayyim el-Cevziyye'nin söylediği söz. Ve örneğin diyor bayram namazlarında ezanı terk etmiş, ikameti terk etmiş bizim hakkımızda onu terk etmektir. Lem yekun, ve la Çağrı da yoktu mesela bayram namazda demiyor he ya cemaat ey cemaat namaza gelin namaza gelin. Hani ezanın dışında o da yok. Ve şimdi dikkat ediyorsanız bazı yerlerde Ezan okunduktan sonra kamet geliyor, birisi caminin dışına çıkıyor. Hani dışarıda millet var. Hey, namaza gelin, namaza gelin. Bu kesinlikle caiz değildir. Ezan okunmuş, kamet gelmiş, tamam bu kadar yeterlidir. İkinci bir nidayı yapmak kesinlikle bir 3 Üçüncü bir çağrı yapmak kesinlikle nedir? Bu mutabalar dolaşıp şey yaptıkları o zaman. Bu mutabalar dolaşıyor. Yok, o, ayrı. Hadi namaza, hadi namaza falan. o ayrı. Orada mesela onlar dükkanları kapattırmak için şey yapıyorlar. <Gülüyor> Ama şimdi camide mesela ezan okundu, kamet geldi. Bir kişi bakıyor ki havluda, şurada, burada şahıslar gırgır gır yapıyor. Diyor ki, yallah hey ala salâh hay ala salâh hay ala salâh al mesela diyor ki, yani e, hani diyor ya salatu hayru minennam diyorlar ya ondan sonra diyor ki, yani namaz gırgırdan daha eftaldır. Hadi gelin konuşmayın gibisi. Bu doğru değildir. Sen namazına girer. Tekmiratü'l-ihram geldiyse artık ezan kamet yeterlidir. Sen tekmiratü'l-ihrame yetişeceksin. Gelmeyenler kendi sorumluluklarını kendileri verir. Ha üçüncü bir nida'yı çıkarmak doğru değildir, tamam mı? Çünkü diyor ki, lem yakununak la adan, veya iqama nida. Nida yani işte hadi namaza girin, hadi gir, gir, gir, gir namaza gel, namaza gel. Yani caminin içinde. Cami. Ama bu çarşılarda olan şahıslar tamam mı? Tabii ki onlar biraz aşırı gidiyor, o ayrı bir mesele. Tamam mı? Hak yani bakıyorsun ki bazen. Namaz yani Müslüman olmayanları bile camiye zorla götürüyor. Bu doğru değildir tabii. Süremiz tükendi. Ve diyor ki ve qawluhu fi cema'i sallallahu aleyhi ve sellem beyne's salatayn iki namazı birleştirdiği zaman ve lem yusabbih beynehuma esnasında cema'i yaptığı zaman Mesela örneğin öğlen ile ikindi, akşam ile yatsı. Bu namazlarda ve Vesselam ne yapmamıştır? Sünnet kılmamıştır. Evet. Lem yusebbih demek onun için Arapçayı bu grameri bilmeyen insanlar burada şeyden diyor ki ve lem yusebbih yani demek istiyor ki yani iki namaz arasında tesbih yapmıyor demek anlamına şey yapıyor. Doğru değildir. Buradaki lem yusebbih ay lem yusalli sünne al-qabliye veya al Tam Ali selam biliyorsunuz sefere çıktığı zaman dörtlü namazlar, dört rekatlı namazları ne yapıyor? 2'ye indiriyor. Ama ne ondan önce ne ondan sonra ne yapmıyor? Sünnet kılmıyor. O zaman bizim hakkımızda ne yapmak? Bunu terk etmek. O burada sünneti terk etmişse bizim de hak, bizim hakkımızda onu terk etmektir. Onun için mukim iken yapmış olduğu ibadetleri sefere çıktığı zaman o ibadetleri her ne kadar yapmıyorsa da mukim iken yaptığından dolayı Allah Celle Celaluhu yapıyormuş gibi amel defterine yüzde yüz sevap yazıyor. bakıyorsun bakıyorsunuz, görüyorsunuz bazen bazı şahıslar Şafii şafi, şafi mezhebinde veyahut da Hanefilerden şuradan, buradan, bazen bakıyorsun ki adam bir vaktim var diyor ben niçin sünnet kılmayayım diyor. Ve bakıyorsun ki kalkıyor adam sünnet kılıyor. Veyahut da vaktim var diyor ben niçin iki rekat kılayım öyle namazını? Dört rekat kılayım. Ve özellikle bazı Şafiiler çünkü hanefilere göre kasır vaciptir. Şafiilere göre sünnettir. Yani diyor ki mesela vakit var. Ben meşgul değilim. Vaktim var. O zaman ben dört kılacağım. Bir de ayrıyetten sünneti kılıyorlar. Hayır. ve Selam iki kılmışsa iki kılacaksın. Sünnet kılmamışsa sünnet kılmayacaksın. Ebn-i Qaym Rahim Allah bunu demek istiyor. Vakit bitti mi? Evet. Vakit bittiğinden dolayı burada konumuza son veriyoruz halbun gelne Celal ve ömür vesahat verirsen gelecek hafta bu konuya inşallah devam edeceğiz. Hadi Hocam dinde aşırıya gitmek ne demek? Dinde aşırıya gitmek demin söylediğimiz gibi Mesela o üç sahabenin yaptıkları dinde aşırı gitmektir. Aşırı gitmek işte biz yetişmedi Yani ileride gelecek bu konu, bu mesele. Aşırılık. Haddu hududu aşmak aşırılıktır. Ne demektir haddu hududu aşmak? Ey sünnet ölçüsü üzerine çıkmak. Aleyhisselatü vesselamin sünneti tamam mı? Kur'an'ın ölçüsüdür. O zaman Müslüman sünnete uygun hareket etmeyip tamam mı? Sünnetin üstüne çıkarsa o zaman bu nedir? Bu aşırılıktır. Ancak bazı şahıslar şu anda Kur'an'a ve sünnete emir ve yasaklarda yüzde yüz sünnete uygun sünnete göre uygun yaşayan insanlara ne diyorlar ki Ya bunlar çok aşırı gidiyor. Bunlar aşırı dincidir. Yani aban hanımına çarşaf giydiriyor. Diyorlar ki bu aşırı dinciliktir. Bu, bu aşırı dinciler diyorlar. Niçin? Çünkü karısına çarçur giydiriyor veya da peçe giydiriyor. Bu aşırılık değil ki bu dinin ta kendisidir. Ama bu zamanda maalesef işte değil aşırılık. İşte eğer bu manada kullanılıyorsa bu aşırılık değildir. Aşırılık sünnet ölçüsünü aşan söz ve fiiller ve o taemmellerdir. Örneğin mesela bu uç sahabenin yaptıkları gibi birisi hayatta hiç et yemiyor mesela. Bu aşırılıktır. Gece hiç yatmıyor. E bu aşırılıktır. Bütün hayatı boyunca hep gündüzleri oruçla geçiriyor. E bu aşırılıktır. Evlenmemek bu aşırılıktır. Evlenmemek yani evliliği terk etmek aşırılıktır. Ama kim gücü olduğu halde yani gerçekten erkekliği var yani mesela erkek yani bazı insanlar erkekliği yoktur evlenmez. Tamam. O ayrı bir mesele. Ama erkekliği olduğu halde yani evlenebiliyor ama evlenme evlenmiyor. Tedeyyiden evlenmiyor. ve Yahut da dünyanın meşakkatından kaçarak evlenmiyor. Bu doğru değildir. İşte bu nedir? Bunlar aşırıdır. Ama dine sarılmak tamam mı? İslam'ın emir ve yasaklarına sarılmak aşırılık değildir. Dinin ta kendisidir. Ama sünnetin ölçüsünü aşmak aşırılıktır. Allah'a emanet. Namazday, namazdayken bir camiye, camiye bir kardeş geldi selam verdi ben de e, işaret parmağımla hareket edebilir miyim? Evet. Aleyhisselatü Vesselam namazdayken bazı sahabiler gelip selam veriyorlardı. Onun için bu nerede selam verilir nerede selam verilmez meselesinde alimler ihtilafa düşmüşler ve hatırlıyorsanız biz taharet babında buna değinmiştik. Kim bize hatırlatacak? Taharet babında. Aleyhissalatü vesselam bir gün oturup çiş yaparken birisi ona selam verdi. Selamın cevabını vermedi. Bunu taharet babında biz anlattık. Değil mi? Ne? Çünkü Aleyhissalatü özellikle o an için o vaziyette oturur. Çünkü yani o an için, o vaziyette olduğu için konuşmak caiz değildir. Ama o vaziyetten kalktıktan sonra mesela diyelim ki dağda, dağdan, dağda, şurada mesela tuvaletini yaptı. Oradan kendini temizledikten sonra, şuradan buraya geldikten sonra tamam mı? O an için konuşabilir. Çünkü o an için tuvaletin vaziyeti üzerinde değildir. Mesela şimdiki bu banyolar mesela. Banyo'ya giriyorsun mesela. Tuvaletini yapıyorsun. Ondan sonra sifonu çekiyorsun. Hepsi seramik, meramik falan, mermer şubu, tertemiz, su döktükten sonra tertemiz oluyor. Tamam mı? E orada konuşabilirsin. Hatta demiştik ki biz taharet babında Ummu'l-Aisha ve Allah Resulü Vesselam, birbirleriyle yıkanırken o diyor ki bana, tası, "Tası bana bırak." O diyor ki "Tası bana bırak." Demek ki konuşuyorlar. E çıplak oldukları halde konuşuyorlar demek. Tamam mı? Konu neydi? Camideyken selam veriyor, <gülüyor> Evet. Selama karşı koyuyor. Selam konusunda bazı alimler diyorlar ki mesela müezzin ezan okuduğu zaman ona selam verilmeyecek. Kişi namaz kıldığı zaman ona selam verilmeyecek diye bazı alimler böyle söylüyorlar. Tamam mı? Kur'an okuduğu zaman ona selam verilmeyecek. Ama ve vesselam'in sünnetine baktığımız zaman bir gün namaz esnasında birisi gelirdi ki Esselamu Aleykum Ya Resulullah aleyhissalatü vesselam ayaktayken sağ elini şu şekilde. Elin sırtı yukarıya doğru, elin avucu da aşağıya doğru böyle işaret veriyor. Dolayısıyla parmak ucuyla değil o dua esnasında Ali satt ve selam minberdeyken tamam mı? istiskanın dışında dua ile ilgili bir söz geçtiği zaman Ali satt ve selam şahadet parmağını gösteriyordu. Yani ellerini bu şekilde istisqa istisqa duasının dışında hiçbir zaman Ali Satve minberde ellerini açıp dua etmiş değildir. Sadece dua istisqa istis, yani duasında ellerini açmış minberde. Tamam mı? Dolayısıyla Ali Satve burada ne yaptı? Burada elini uzattıysa biz de orada o zaman yapabiliriz. Sen namaz kılarken veya da Kur'an okurken veya hutta ezan okurken birisi sana selam verdi. Sen ezan okuyorsun. <gülüyor> geldi biz dedik ki selamu aleyküm <gülüyor> ne yapacaksın sen aynen elini bu şekilde uzatacaksın Veya da ezan bittikten sonra diyeceksin ki ve aleyküm selamu ve wabarakatuhu veyahut sen namaz esnasındayken bir kişi sana selam verdiyse de bu sünneti bilmiyorsan sen namazı bitirdikten sonra diyeceksin ki ve aleyküm selamu rehmatullahi wabarakatuhu niçin? çünkü selamın reddi vaciptir hatta sahih görüşe göre İmam El elbani rahimahullah diyor ki Selam iki çeşittir. Tamam mı? Bir, selamı çoğaltmak bu sünnettir. Ama girişlerde kişi, kişi kişi üzerine girdiği zaman selamı burada vermek vaciptir. Selam burada vermek vacip olduğu gibi o selamın cevabını da vermek vaciptir. O zaman sen namaz esnasındayken Aleyhisselatü Vesselam bu işareti yaptığını bilmiyorsan ve bu işareti yapmıyorsan namaz bittikten sonra Diyeceksin ki ve aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ve yahut Tamam mı? Evet. O zaman namaz esnasında şu sağ elini şu şekilde yaparak şu şekilde. Tamam mı? Şu şekilde avuç aşağıya doğru elin üstü de yukarıya doğru selamın cevabını vermiş olur. Wallahu alem. Hocam, bir de, de elinden istifade etmek için derslerini dinlemek caiz mi? <gülüyor> Bunu biz birçok defa dile getirdik. Yine de söylemekte fayda var. Ve demin biz hemen yani bir ona değinmiştik, değil mi? Dedik ki yani her kitap okunmaz. Tamam mı? Herkesin dersine gidilmez bu bidaat ehlinin derslerine katılacak veyahut da bidaat ehlinin kitaplarını okuyacak kişiyi hakkı batılı birbirinden ayırt edebilecek seviyedeyse onların tesiri altında kalıp onlara bağlanmayacaksa o zaman bunlardan istifade etmekte bir veysi yoktur. Veyahut da bu adamların ne gibi ne gibi insanlar ne gibi çizge sahip olduklarını bilmek için gider adam bakar. Örneğin bir cemaat var camide ders görüyorlar ben gidiyorum mesela oturuyorum bakıyorum bunlar yani neyi anlatıyorlar acaba anlattıkları doğru mudur değil midir bu gibi şeylerde yani hakkı batıldan ayırt edebilecek kişi ise o zaman bunları dinlemekte veyahutta bunların kitaplarını okumakta bir beis yok ve bu bunların kitaplarını okuduktan sonra kitaplarında olan yanlışlıkları ve sünnete aykırı olan yanlışlıkları ne yapacak Müslümanları aydınlatacak. Dikkat edin şu kitabı, şu kitabın şu sayfasında şurada şurada şurada şöyle şöyle şöyle şöyle yanlışlıklar var. Onun için dikkat ediyorsanız ya bu yani esas şeyde var. Selef alimlerin çizgisinde var. cerh ve-Tadil dedikleri yani eleştirmek tamam mı? Ravileri aleyhinde, ravilerin aleyhinde konuşmak bu sünnette vardır aslında. Bir alim mesela kitap yazmış. Herkes bilmiyor. Sen ilim talebesisin. Kuvvetli bir ilim talebesisin. Hakkı batıldan ayırt edebilecek seviyedesin O kitabı okuyorsun. O kitabın içinde aynı doğru şeyler de var. Batıl şeyler de var. Dikkat ediniz. Şu kitabı okumak isteyen işte şu şu şu konular doğrudur ama şu şu şu konular doğru değildir. Ne yapacak? İnsanları aydınlatacak. Müslümanları aydınlatacak. Veyahut da diyecek ki filan adam şu kitap yazmış. Şu kitapta şu ayetin tefsirine şöyle değinirken işte burada doğru söylememiş. Burada ya sen şimdi sünni alimlerinin Şii kitaplarını okuyup bu kitaplarda yanlışlıklarını söylüyor. Mesela El-Kafi kitabını okuyorlar alimler ve diyor, dikkat ediniz diyor. El-Kafi şurada şöyle söylemiş, böyle söylemiş, böyle söylemiş. Nedir? İşte burada doğru söylememiş, burada doğru söylememiş, burada doğru söylememiş. Ve dikkat ediyorsanız Selef alimleri hep rafizi Şii'lere, İthnaşericilere ne yapıyorlar? Hep reddiye veriyorlar. Veyahut da konuştukları zaman Onları dinliyorlar. Diyorlar ki bak şurada, şu filan kişi şurada konuşunca işte burada batıp konuştu. Şu doğrudur ama bu doğru değildir. Ha, o zaman tek kelimeyle hakı batıldan ayırt edemeyecek seviyede olan bir kişiyi bunların kitaplarını da okumayacak, sohbetlerine de katılmayacak. Vallahu alem. Düştük tamam mı? Hadi vallahu alem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Barakallahu nebiyina Muhammed ve ali ve sahbi sallallahu aleyhi ecmaîn. Subhanakallahumma bihamdika ve la ilahe illa ente estağfiruke ve etûb.